Ramazan-ı Şerif bütün ihtişamıyla bütün azametiyle bizlere doğru gelmekten ben bir hafta kadar 10 gün kadar bir gün kaldı o nurlu ayla buluşmamıza İnşallah 9-10 gün sonra bir hilal doğacak Ve inşallah bizim bu buhranlarımızın, bu sıkıntılarımızın. Şimdi günahlarımızı, dertlerimizi, kederlerimizi Alıp götürecek İnşallah bir Ramazan gelecek Allah talep bu Ramazan ayını Umurlu bir şekilde bizlere geçirmeyi nasip eylesin Köyde yaşayanlar iyi bilir Çeşitli Tahılları elemek için elek kullanırlar Ki bazı yerlerde Kalbur diye geçer o eleklere kabullara çeşitli tahıl ürünleri dökülür. Birkaç sallayışta o inceleri, safları aşağı dökülür. En karınları da tabiriylese fazla işe yaramayanlardan, taşı da, topradı nedir üstünde kalır. İşe yarayanlar arasına gider. İşte o elek ve kalbur örneği bizim Ramazan-ı Şerif için güzel bir örnek. İnşallah bizler 9-10 gün sonra Ramazan-ı Şerif'le karşı karşıya kalacağız ve Ramazan-ı Şerif bir elek, bir kalbur görevi yapacak ve biz o Ramazan'ın o eleğin içine düşeceğiz. İnşallah bende, sizde ve Müslümanlardan var olan bütün kavallıklar, bütün tezatlıklar Günahların kirliği sevmediğimiz İslam'ın sevmediği çirkin huylarımız, hoş olmayan davranışlarımız inşallah bir eleg salladığı gibi Ramazan seli salladığı gibi üste karacak. İnşallah aşağıya saf, tertemiz, hassas, berrak yaşantısına dikkat eden, günahlardan kaçınan, haramına helaline titiz bir şekilde bakan Müslüman inşallah ortaya çıkartacak. Ve inşallah bizlerde varlığın bütün kabarlıkların o Ramazan-ı Şerif yani mecaz ifadeyle elek inşallah eleyecek. Bütün pis huylar atılacak. İnşallah altta saf, tertemiz, hassas olan inşallah kalplerimiz kalacak inşallah. Tabi önce bir sert, Sonra şefkatli, merhametli bir el er bize doğru uzanacak ve bize bir elek misali sallayacak. Diyecek ki ey Müslüman kendine gel, sen yüce bir ayın içerisine gidiyorsun, dikkat et. Bir hilal doğacak, o hilal senin hayatını değiştirmesi lazım. Şaban ayının 29. gecesi bir hilal gözetenecek o hilal doğduğu zaman Herkesi gün bayram diyeceksin ve Ramazan bitimine kadar o ayı güzel bir şekilde geçirip bütün günahlarından ferahat edeceksin. O ay öyle bir ay ki içine girdiği zaman dedik ya bütün kabalıkları sende var olan kötü huyları atmanı sağlar. Ve Ramazan'ın dışına çıktığın zaman eleğin altında kalan saf duru şeyler gibi inşallah sen de saf bir şeyde çıkacaksın. Evvela kardeşler bizim aizanı tavsiyon inşallah kendiniz içinde de geçerden Ramazan-ı Şerif'e girmeden önce Allah rızası için şöyle beyaz bir sayfa açın beyaz bir sayfa açın en başına ey beni yaratan Rabbim senden özür diliyorum diye bir başlık atın ve bu başlığın altına madde madde kendi hiç mi hiç beğenmediğiniz bütün huylarınızı yazın Bırakın diğer insanların beğenmemesi, kendi nefsinizin hiç istemediği ve sevmediği bütün huylarınızı, kötü huylarınızı madde madde sıralayın. Ama kardeşler, güzel ahlakın taşında olun. En birinci maddeye haramlarınızı yazın. Kişi hangi haramları istiyor iyi bilir değil mi? En başına onları yazın. Ama tabii ki kişiden kişiye haramlar değiştiği gibi, yani kimisi vardır belli başta haramlar işler kimisi vardır o haramlar işlemez kendine göre belli başlı haramlar vardır onlar işler en başına koyacağınız şeylerin bir tanesi de kardeşler İnşallah sigara olur sigara ve bu Ramazan ayında kendin evsinize tekrar tekrar söz verin neden sigara diyoruz çünkü çok fazla tasvip etmezim şey. cumhurun haram demiş olduğu bir madde Tabii ki Sigara içmeyenler, sigara gibi en az kötü kokan ve pis olan huylarından da oraya madde madde yazacak ve bütün o huylarından kurtulmaya çalışacak. Bir adam sigara içerekten haram içler, sen ise gıybetçisindir. O zaman gıybet yazacaksın başa, dedikodu yazacaksın. Sen sabah namazına hiç mi hiç kalkmayın bir adamsın, o zaman yazacaksın sabah namazına kalkacaksın ve Ramazan'da alıştırma yapacaksın, sabah namazına kalkmak için vaktinde kılmak için. Ve da adam çok fazla haramlara düşmemiş ama itaat noktasında eksiktir. Mesela namazlarını beş vakit kılmıyordur diyelim. Veyahut da cemaatle kılmıyordur. Ne yapacak? Beş vakit namazı cemaatle kılmaya özen gösterecek. Küfürbazdır. Küfür etmemeye çalışacak. Yani kötü olan adam da kötülüklerini yazacak. İyi olan adam da kendisinde gördüğü itaat manasındaki bütün amelleri oraya yazacak ve bu Ramazan ayına girerken o elindeki listeyle girecek. Ama o liste nedir? İşte o liste eleğin, kalgurun üzerinde duran senin, benim kabalıklarımdır. Hoş görünmeyen manzaralardır. İşte Ramazan'a girerken kardeşler böyle bir listeyi yapmayı Allah bizlere nasip etsin. Allah uygulamayı nasip etsin. Devamını nasip etsin. İnşallah.